Güneyşiyoruz. Nasıl bir demcim? İyiyim Keremcim. Uzaktan yayınlar devam ediyor. Evet, evet. Malum pandemi süreçlerinde evden kayıt yapmaya devam ediyoruz. Lafı çok fazla uzatmadan sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım tekrar. Sosyal medya hesaplarımız e, aynı isimle Türkçe karakterli e, Instagram hesabımız var. Twitter hesabımız var. Aynı zamanda kalmuş olabilir Gmail hesabımız var. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Biz de buradan sizlere ulaşabiliyoruz. Genellikle konuştuğumuz şeyler üzerindeki paylaşımlarımızı bu alanlardan sizlere, sevgili dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz. Bu arada şey Türkçe karakterli sadece Gmail, diğerleri normal söylendiği gibi Instagram ve Twitter. Aha, aha. Ee... Bizim bu yayın dönemi hangi başlıkla ilgili konuştuğumuzu bir hatırlatayım ben de. Birinci programımızda uzun uzun hem saatimiz de değiştiği için programımızın içeriği hem de bu yayın dönemi neden bahsedeceğimizle ilgili bir muhabbet olmuştu. Şimdi biz ad, isim, lakap, soyadı gibi şeyleri ele alacağız. Bunların hangi motivasyonlarla verildiği, isim veren tek varlık olan insanın bu ihtiyacının temelinde yatan şeyler ve sadece insan ismi de olmasın, başka şeylerden de arada bir bahsedelim dedik. Bütün yayın dönemi bunlarla geçecek. Program sonunda aslında Ancak program sonuna kalmıştı. Asıl spesifik konuya giriş. Nasıl isim verildiği konusuna bir başlangıç yapmıştık. Evet. Oradan tekrar başlayayım diyorum evet. ben Kerem. Yani Nasıl isim veriyoruzdaki <gülüyor> kasıt, işte hangi motivasyon unsurları o isimle yani bütünleşiyor. Hı hı. Çünkü kişi daha çok kendi hikayesiyle, belki de yani bencilce biraz, bütünleşip isim verdiği kişiye hikayesini simgeleyen, tanımlayan bir şeyi aktörü genel olarak. Bu hı hı. hani bunun alt başlıklarını konuşacağız, konuşacağız ama hani bu bazen güç olabiliyor değil mi? Ee, son derece yalın isimler olabiliyor. Ali gibi, Can gibi, Cem gibi. Doğayla ilgili Ahl oluyor. Bazen evet, Ali iddialı olabiliyor. İşte, harika gibi, hani muhteşem gibi, kudret gibi. Ee, bunları biraz konuşacağız. Evet, sözünü keser gibi oldum ama Yok yok ya işte bizim böyle muhabbet şeklinde efendim geçen program gene bahsetmiştik hatta ben demiştim sıcak bakıyorum buna ama artık yaygın değil Kızıl Kızılderilerden biliyoruz en çok onu da filmlerden tabii daha çok kültür tarihinden de diyebiliriz çizgi, çizgi romanlardan da biliyorsunuz çok doğru evet sen bir çizgi roman meraklısısın Kızılderilerin kişinin yapmanı yaptığı şey kahramanlığı görüntüsü e ile ilgili bir isim verme gelenekleri olduğunu biliyoruz. Hani en bilinen şey diyelim işte Oturanboğa, işte oh. tatlı sakız ağacı, işte yüce çınar falan gibi isimler oluyor. Oh. Bu bu kadar e, uzak tabii kültürde aramayalım. Sadece hoş bazıları Kızılbeliler de Türktür diyorlar ama e, daha ispatlanmadığı için e, Eski Türklerdeki gelenekte de, Dede Korkut'ta çok güzel görüyoruz. İslamiyet öncesi kültürle İslam öğelerini e, bir bir ...arada barındıran çok güzel metinler var Dede Korkut hikayelerinde. Orada da bazı isimlerin yapılan şeyle ilgili olduğunu biliyoruz. Mesela bir Boğa Çand hikayesi vardır. Boğa ile yaptığı... ...güreşi kazandığı için boğaç ismini alır çocuk. Bunlara da derinlikle bahset, değineceğiz, bunlardan bahsedeceğiz. Ama artık pek de böyle isim verilmiyor. Daha doğmadan konmuş adlar söz konusu. İşte bir takım yastıklara işliyorlar, balonlara yazıyorlar. Hastanelerin kapılarında, böyle kalplerin üzerinde çocukların isimleri var. Kerem'in evet. dediği gibi mesela yalın yaygın adlardan başlayabiliriz. Değil mi Kerem? Evet, evet hani bu yalın yaygın adlar kısmını biraz düşündüm hani aklımıza hemen işte Ali Can Cem işte Ülif, Zeynep gibi Ayşe gibi Ayşe, Elif evet. gibi birçok hani hayatımızda hani mutlaka hepimizin hayatında birer Ali vardır ne bileyim Can vardır Cem vardır gibi geliyor. Mehmetler evet çok. Sadece yalın olması anlamında yalın olsun diye de. E, ismi e, koyanlar da vardır ama e, bunu başka motivasyon unsurları da vardır. Ben Hani gi, gi, gi, birbirine girmiş durumlar söz konusu. Tabii ki hani yanın olma motivasyonuyla yani çocuklarına bu isimleri koyanlar olmakla birlikte ancak bu yalın olan isimlerin işte tarihsel, kültürel e, bağları da oluyor. Bağları da oluyor. Evet, e, onu bir altını çizeyim istedim. Aslında bu e, kültürel bağlar e, ve buna paralel başka başlıklar üzerinde de duracağız. E, bizim ikinci konum e, Konumuz gibi Yani biz önce e, Türk toplumunda çok rastlanılan ve e, Kerem'in de söylediği gibi e, o böyle yalınlığı ve sadeliğiyle sevilen, alengirli, kimsenin duymadığı, e, kenar köşe isimler bulma çabası olmayan e, insanların bulduğu isimlerin bir kısmının başka kültürel kodları da var. şimdi. E, Kodlardan biri aslında burada sevgili Ömer Madre'ye bir selam yolluyoruz. Çünkü bu yayın dönemi isim başlığını seçmemizin sebebi de o oldu. E, bu güç, e, şiddet, savaş, e, kuvvetle ilgili bağıntılı sözcükleri seçme e, çok fazla görülen bir şey. Önce onunla ilgili konuşabiliriz mesela. Benim... Buna dair örnekler verelim istersen. İşte Akın'dı, Savaş'tı, Cenk, Kaya, Yıldırım geçeli evet. Yılmaz Tayfun. Evet. evet. Beni yani, e, bunların içinde e, vural en bana e, ilgi çekici gelen bir şey. Hani hepsi bir şekilde anlaşılabilir mi diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum ama vur al diyor yani. Hı, Almanın Değil ya il... canım savaş ve cenk çok mu matah bir şey ki yani çocuklarımıza o ismi de koyuyoruz yani Değil. Değil ama eee yani pratik kısmına baktığım zaman insanların hani birbirlerini Hunharca işte kattetti. Omaidir hani netce de ve bu anlamda da insanların bunu sürdürebilir olması için o ismi çocuklarına koyuyor olması da ben düşündürücü, biraz düşündürücü. Yok duyuyorum. yok çok doğru söylüyorsun. Ama her şeye karşıın e, savaşın ikincil anlamları yani uğruna savaş verilebilecek şeyler olduğunu da düşündüğünde hani. ...ben kabul ediyorum gibi demeyeyim... ...çocuğum olsun Savaş ismini... ...kesinlikle vermezdim ama... ...yani Vural'daki anlamı... ...iyice sert buluyorum böyle. Ee, bu ama toplumsal... Savaş'ta işte birinci anlamından çıkıp... ...başka anlamlara baktığı zaman... ...Vural hani hani hani bu konuda dirayetli ol... ...direngen ol... ...bir şekilde sabırlı ol... ...anlamı da çıkabilir. Seni çok evet. iyimser buldum. Nerede sabırlı? <gülüyor> Vur al diyor ya. <gülüyor> Neden kaynaklanıyor bu kadar güç gösterisi, isim koyma merakı dersin Kerem? Yani şimdi bir tabii böyle bir erkek dünyası var tabii. Yani bu erkek egemen bir dil var. Erkek evet. egemen bir toplum var. Ve erkek egemen dilin de kaynakları var, işte metotları var, işte kelimeleri var. Ve bu bir şekilde yüzyıllardan beri yaşanıyor. Ve bu isimlendirme sürecinde de bu bu erkek egemen dilin eee sonuçlarının evet etkilerini görüyoruz Sen böyle erkek egemen demişken e, benim de aklıma hemen kadın tarafı geldi. E, böyle isim koyarken gerçekten cinsiyetçi bir yaklaşım e, da çok karşımıza çıkıyor. Öyle olmayan örneklerden de bahsedeceğiz ama e, kadınların da böyle zerafet, e, naziklik, e, işte çiçekler, e, nazenin olma ile ilgili Ee, yani ben ismi narin olan birisini tanıyorum. İşte e, Ceylan, Papatya. Şimdi bunları demin bahsettiğimiz bu Cenk'le, Tayfun'la, Yıldırım'la karşılaştırdığımızda kadından ve erkekten ne beklendiğiyle ilgili toplumla ilgili de bayağı bir çerçeve çizilmiş oluyor. Bir soyadlara da burada bir değinmek istiyorum Kerem'ciğim. Bu yüzden Ne demek? Efendim, ya bu <gülüyor> oğlu var ya bir şey oğlu. Hep oğluyla bitiyor soyadlar. Bir sürü kadın var. Hep oğlu soyadları. E, tabii gene aynı erkek egemen e, toplumun erkekle taşınan isim ve soyad e, geleneğini görüyoruz burada. E, bir şekilde e, bunu biraz daha değiştiren, değiştirmeye çalışan e, kızlık soyadını kullanan, her iki soyada birden kullanan e, kadınlar da var. Ancak gene aslında çok değişen bir şey. O kullandıkları kızlık soyadları da gene babalarına ait. Yani bu Duygu Asena'yı anmak istiyorum. Bir kadının böyle, adı böyle yok. Böyle böyle isyan hissediyorum sana. İsyan, evet, evet. E, <gülüyor> Doğru hissediyorsun. Bence bize az bir şey değil tabii. Yani bu bütün dünya kültürlerinde, isim koyma geleneklerinde bu oğlu kısmı var tabii. Ama Aygın. bir yerde bir örnek vardı kadınlarla ilgili ama geçmişte bir programda da bahsetmiştik ama şu an aklıma gelmedi. Diyordun sen soyakları incelerken kaynağı bulursam, buluruz. Evet, o kaynağı bulduğum zaman sevgili dinleyicilerimizle tekrar paylaşayım. Sanırım Balkanlar da olacak yani bir işte bilmem neyin kızı gibi paylaşırız onu. Evet ona bir bakayım ben şimdi iyi hatırladım. Bu güç gösterisi ve toplum deyince tabii hemen kendi toplumumuza dönebiliriz belki bu Türk kökenlere vurgu yapan adlar da çok yaygın. Yani, i̇şte yani Asena. Anlatmakta dediğin gibi bir hani bir coğrafyanın tarihi evet. oluşturan işte devletler var. Ee, Ancak burada dikkatimi çeken bu devletlerin başındaki e, hükümdarların isimleri seçilirken genelde de hani e, çok hani böyle başarılı olmuş tırnak içerisinde. Işte genelde savaş meydanlarından zaferle çıkan, e, evet ya da hakikaten bir bir, bir keramet göstermiş, e, bir, bir destanın çok büyük bir önemli bir karakteri olmuş e, isimler tercih ediliyor. Doğru doğru. O baktığın zaman işte. Ya ben çok özür dilerim. çok Yavuz Selim çok... Kerem cim çok üzülüyorum ama Türk köken diye başlamıştık ya bir <gülüyor> içimde kalmadan onları tamamlayıp Osmanlı, Osmanlıya mı geçsek dedim. Yani tür, Türk Türk kökende de aynı şekilde haklısın Mete gibi Oğuz gibi e, kahramanlıklarıyla çok iyi bilinen isimler olduğu gibi aynı zamanda sadece o çok eski Türklerde kullanıldığı için işte e, Asena gibi Almulla gibi Burak, Iras Kubat gibi isimleri seçme de bir eğilim diyebiliriz. Börtecene, Börte Börtecene, Börte Uşun gibi isimler. Şimdi buyur, pardon, sana aktarıyorum ama. Estaflo tamamlayıcı bir şey neticede. Hani demek istediğim şey, işte o coğrafyanın tarihi oluşturan devletlerin hükümdarlarının işte zafer kazananları işte bizde hani Osmanlı da işte Fatih ismi çok hani tercih edilir, değil mi? Yavuz çok tercih edilir. Çok. Selim Beyazıt çok. isimleri tercih edilir. Ee, bunun altını çiz, çizmek istedim. Bununla birlikte haneden adları da var tabii. Yani. Bununla e, takiben değil mi? İşte İrem gibi, Mahpeker. Doğru. Mikrimah, Nurbanu. Evet. Yani bu e, hem asalet hem Osmanlı ile bağ kurma çabasının bir uzantısı, bir sonucu gibi görünüyor. Keremciğim bu sefer seni şaşırtarak şarkı arasını ben vermek istiyorum. Buyurunuz efendim. Verin. <gülüyor> Vakit geldi gibi. Tabii Artık şarkılarımız da hep isim başlıklı parçalardan seçmeye başladık. Geçen programda da dinleyicilerimiz dikkat etmişlerdir. Şimdi Bon Jovi'den geliyor. You give love a bad name. Evet. Kavuslu güreş 95 MHz'de The Açık Radyo'da devam ediyor. İsimlerin hangi motivasyonlarla konduğunu kültürel olarak nelerden etkilendiğimizi konuşuyorduk. En son Türk ve Osmanlı kökenlere vurgu yapan isimlerden bahsettik. Şimdi Osmanlı demişken Kur'an ve din çağrışımı adların da toplumumuzda çok fazla evlatlarımıza isim olarak verildiği konusuna geçebiliriz. Bu bir yandan özellikle son zamanlarda Da, e, siyasal tercihin bir bağıntısı bir uzantısı olarak da e, yapılabiliyor ne gibi isimler var e, işte Furkan İshak Ekmel Eyüp Davut e, Rumeysa Kevser Sümeyye Büşra Tuğba Bunlar e, hep e, Kur'an'dan gelen isimler ya da doğrudan e, peygamberimizin ismini Muhammed'i seçme şeklinde çağrışımlar var. Tabii ki bunu batı dillerinde de çok görüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz... Dünyanın evet, dünyanın her yerinde var. Bütün bu başlıklara teker teker ayrı ayrı birer program ayırarak değineceğiz. O yüzden şimdi bir motivasyondan ve birkaç örnekten bahsedip hemen diğerine geçiyoruz. Yani Aslında, nevcut... Evet sosyo politik durum dedin. Evet. E, şu anki hepimizin bildiği yani mevcut sosyo politik durumdan dolayı e, yani isimlerin daha da belki görünür olmasıyla da elintili bir durum söz konusu olmakla birlikte mevcut sosyo politik durumdan etkilenen insanların da iktidarın dilinden de etkilenen insanların da e, çocuklarına işte isim koyarken motivasyon unsur olarak e, işte belli bir yönü olduğunu unutmayalım. Evet. Tabii hani bu bu sosyo politik durumla ilgili Farklı alanlar da var yani işte işte sadece işte mafyegar biri değil hani dünyaya sosyalist e, bir bakış açısıyla e, eğilen insanlar da var dünyaya sosyalist devrimler olmasına dair arzuları hayalleri olanlar var sömürülmeyle karşı olmak gibi işte evet. barışçıl olmak gibi e, dolayısıyla e, bu, e, bu hayalleri doğrultusunda e, çocuklarına işte ekim gibi ekim gibi Demir, Mahir. Mahir gibi isimler bizim topraklarımızdan örnek vermek gerekirse bu örneklere de çok karşılaşıyoruz. Doğru. E tabii sakıncalı isimler tabii yani bir yandan her dönem olanmış işte Fidel gibi devrim gibi Ekim gibi Ulaş Mahir gibi bir anlamda sakıncalı bir durum da söz konusu. Bir yandan hani bu mevcut sosyopolitik durumla ilgili olarak asla taammül edilemeyen isimler de var tabii. Hani bir, bir kanat bir kanadın işte ismine asla taammül edemez. Yani işte atıyorum şu an Fetullah isminin hani çocuklara verilme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya da hani mevcut sol sosyalist gelenekten gelen bir kişinin çocuğuna işte karşıt görüşlü bir partinin bir hani Başkanının ya da onun başkanın, oğlunun ismini vermesi. Ben de ihtimalle e, çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bayağı Eza etiket gibi zaten. bir şey isim aslında ve e, bazen çok belirli bir sebeple konmamış tesadüfen bile olsa ki şimdi hemen oraya geçeceğiz. Büyük babaların, büyük annelerin adlarını koyma da çok yaygın bizim toplumumuzda. E, ancak hemen karşı tarafta e, biraz o sosyokültürel bilinç varsa ha bunlardan demek ki. ...gibi bir fikir oluşuyor. Tabii. Ee, bu siyasal... ...sosyal doktrine dayalı... ...at koymaya dediğimiz gibi... ...değineceğiz. Ee, hemen bu... ...toplumsal eğilimlerde bu büyük baba... ...büyük anne e, ismi koyma... ...noktasına gidelim. Öyle çok küçük... ...çocuklar oluyor. 2-3 yaşında... ...işte çağırıyorlar. Hayrullah... ...hayrullah. Bekliyorsun böyle bir yaşlı... ...dede gelecek. Bu da bizim bir toplumsal... ...şeyimiz aslında. Ön yargımız. Sanki bütün hayrullahların... ...yaşlı olması gerekirmiş gibi... <gülüyor> İşte ne bileyim Ragıp Ourye, Melahat falan gibi e, en azından ikinci isim olarak konuyor artık. Hani işte Hayrullah Belk, işte evet. Melahat e, Su, e, Su falan <gülüyor> gibi <Ya>. isimler. <gülüyor> ee, var mı öyle örnekler acaba vardır tabii canım şakayla var ya. Yani. Var var ya var. <gülüyor> ee, yani. Yani bu e, geleneği, geçmişi, soyu, e, yaşatmak, e, adla yaşatmak e, bizde çok ağır basan bir şey. Başka pek çok toplumda da aslında. Bu e, kültürel kodlamayla ilgili benim aklıma şey de geldi Kerem konuştuğumuz da bir mevzuydu aslında. Yani e, kişinin neyi e, sevdiği, neye önem verdiği, neyi değerli kıldığıyla ilgili de tabii pek çok kopya veriyor e, evlada konulan Aha. isim. Yani sanat kültürle ilgili konan isimler var. Beste gibi... Mısra gibi, Melodi e, gibi, gibi e, veya da doğrudan bir eserden alınmış işte Bihter isimli çok kişi tanıyorum ben. Biraz daha büyük olanları e, Halis Ziya'nın e, romanından doğrudan Bihter ismini almışlar. Daha küçük olanlarda da diziden sonra e, Bihter ismini koymuşlar. Bu dizi ee, furyasından dolayı inanılmaz örnekler var. İşte bu TRT'de yayınlanan dizilerde yani daha doğrusu bütün o kanal, özel kanallarda işte bu Osmanlı tarihi, Türk tarihi ile ilgili mesela diriliş Ertuğrul'dan da, da mutlaka binlerce insan çocuğuna Ertuğrul ismini vermiş olduğunu düşünüyorum. Hatta bu diziyle ilgili geçen bizimle beraber çalışan bir arkadaş. Bu bir ara Biri Bizi Gözetliyor programında Caner ismi vardı hatırlarsın belki. Şimdi bilirmedim i̇şte, ama. şey Torununa o ismi vermiş Biri Bizi Gözetliyor'daki Caner'da etkilenerek. Yani bu sanat eserleriyle ilgili dönemsel tabii etkiler de var yani işte bir 40-50 yıl önce işte Nazım'da Sabahattin gibi isimler mesela tercih edilirken şu an işte… Televizyonlar... Biri bize gözetliyor, örneği bayağı vurucuymuş Kerem yalnız. Evet. Vay. Vay. <gülüyor> Evet ya bu eğilimlerimizi belirleyen şeylerden biri de tabii doğa sever insanların böyle doğayla ilgili isimler koymaları bana da çok sıcak geliyor hmm. neler geliyor aklına mesela Güneş geliyor su geliyor ırmak çiçek rüzgar var tabii. Çi Evet çiçek çok var ağaç isimleri var çınar yağmur Artmaya da başladı sanki. Eskiden o kadar yaygın değildi ya da daha Osmanlıcı olanları vardı. Hmm. Evet, yani bunların hep kültürel kodlamalarımızla bir paralellik taşıdığını söyleyebiliriz. Bir de bu, bu kültürel kodlamayı paralel görmeli miyiz bilmiyorum ama e, doğum kontrolüne dayalı isimler de var ya Keremcim. İşte evet. yeter, imdat, Dursun, <gülüyor> <gülüyor> durdu. <gülüyor> ee, <gülüyor> Yani bunu nereye koymalıyız çok emin olamadım ama. Var öyle örnekler. Hatta hiç iflah olmayan isimler var. Ona biraz deneyeceğiz tabii satılmış gibi, satı gibi isimler var. Onların Bunun, değişik sebepleri var aslında. Evet. evet onlara bakacağız. Onu sürpriz olarak şey yapalım altını çizelim. O zaman şununla bitirelim. En son bir başlık daha modern isimler diyebileceğimiz şeyler var belki böyle yeni moda isim koyma merakı. Hani düşüne taşına o ismi koymak. İşte e, yok, Deren, Çilen, işte Eliz. Evet. Aleyna falan hoş Aleyna'nın bir altyapısı var ama böyle isimler ya da sonuna can ve su ekleyerek onu modernleştirme, günümüze getirme hali söz konusu. Evet. Bir Şimdi de Avrupa... Avrupa Evet evet. Ha ha ha tamam, onu mu diyecektin, diyecektin de. sen de? Avrupa'ya gidince işe yarayacak isimler değil mi? Yani işte İngilizce karakterli olduğu için Elis, Elizdi, Eliz işte Yasmin gibi. ya ben kendi çocuğuma da mesela gün ismini koymayı düşünüyordum. Ama e e-mail'in de olmasın diye karşı çıktılar gün ismini. Ha bir de <gülüyor> o var, <gülüyor> tabii Türkçe karakter, yumuşak G'ler, yani ileriler. Türkçe karakter, İngilizcesinde de gun olacağı, silah olacağı için. Ha da tabi. Olmayı versin gibi bir şey söz konusu oldu. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Bugün böyle bitiriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İyi haftalar diliyoruz hepinize. E, Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ediniz. Artık Spotify'da da olacak e, programlarımız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın, iyi haftalar. Kamusla Güreş Zamanen, mekkernen, insernen, aines en da, shekilde, strand, zo'n zjuk deren majerassen. Het zijn alleen words, and words are all I have, to take your heart away.